Euzü billahi minneşşeytanirracimi bismillahirrahmanirrahim innalhamdülillahi nehmaduhu ve nasta'inuhu ve nastağfiruhu. Ve na'udü billahi min şurur anfusuna ve min seyyat amalina men yehdihillahu falamudillelah ve men yübdelil falahadiyelah. نشهد ان لا اله geçen hafta e, fıkıh kitabında namazların vakitleri dedik ki her zaman yanımızda saat bulunmayabilir artı şöyle bir durum söz konusuydu. Bu tabutlar gene namazların vakitleri noktasında ne yapıyorlardı? Yanlış hesaplamalarda bulunuyor. Bu yüzden Müslümanın öğlen vakti ne zaman girer? ikindi vakti ne zaman çıkar? Akşam veya sıvı vakitleri ne zaman girip çıktığına dair bir bilgisin olması lazım dedik. Geçen hafta bu meseleleri işledik. Şimdi bu hafta bu namaz vakitleriyle alakalı önemli tembihler bazı uyarılar var. İnşallah onları edeceğiz Tabi öncelikle bu namaz meselesinde bilinmesi gereken ilk nokta namazın vaktinde kılınması meselesi. Yani bunun Allah'ın dinindeki ehemmiyeti. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabından diyor ki, İnna salate alel Şüphesiz namaz müminler üzerine belirli vakitler üzere farz kılınmış bir ibadettir. Belirli vakitler. Allah Azze ve Celle vakitler içinde olduğunu söylemiş. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve selleme den gelen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en sevimli amelin Allah'a en yaklaştıran amelin bu olduğunu haber veriyor. An İbni Mesud radıyallahu anhu Seeltun Nebi sallallahu aleyhi Peygamber'e sormuş. eyül amel ahabbu Allah Hangi amel Allah'a daha sevimlidir? Allah o ameli sever başka Afdal yani en fazilet namal hangisidir diye sordu. Gal esalatu ale waktuher. Vaktinde kılınan namazdır. Şimdi Müslümanların en büyük problemi hani biz bugün Tağut'un rejiminin camilerini kabul etmiyoruz, imamların arkasında kılmıyoruz. Bu bu inancımız itikadımızdan dolayı namazı cemaatle şey yapamıyoruz ikame edemiyoruz her zaman herkesin işlerinin farklı yerlerde olması müslümanların bir araya geç gelmesi ve haftanın belirli günleri gelebilmesinden dolayı bu bizde kötü bir ahlak oluşturuyor o da ne şimdi kalkarım şimdi kalkarım diyerekten namazın vaktini tehir etmeye götürüyor bu ise yani, bu, yani belli bir dönem sonra eğer namazlar sürekli sürekli sürekli tehir edilirse kalpte nifak oluşturacak bir şey halbuki Allah'a en çok yaklaştıran en faziletli amel İbn Mesud'un sorduğu sorunun cevabı vaktinde kılınan namazdır. O yüzden Müslümanlar bunu ne yapması lazım? Önem göstermesi lazım. Gene Allah şöyle yapan kulları övüyor. Kim? Ellezînehum alâ salâtihim dâimûn. devamlı olan, devam eden ve <gülüyor> llezînehum namazlarını vaktinde kollayan. Yani onlar koruyorlar namazlarını. Ne vakti girdiği anda Namazın edadı üç şey kimde varsa iman tadını bulur farklı rivayetler var hadis için. Bir şeyden bahsedebilseleriz bir selam diyor ki bir mümin namazı kılmış ve bir sonraki namaz vaktinin girmesini bekliyor dört gözle. Bu işte imanı kemal ermiş mümin. Yani namazı kılmış bir daki ezanı bekliyor. Ezan ikame hadisin namazını o da ikame edecek yerine getirecek. Yani vaktinde namaz kılmak bu kadar önemlidir i̇bn Mesud sormaya devam ediyor. Sorma eyyül amel. Hani sordu en faziletli amel. hangisi? Sonra hangisi? El birril valideyin. Anne babaya iyilik yapmak. E şimdi başka bir kötü ahlak. E müşrik ana babamız diyerekten Allah bizi affetsin kendi nefsim önce nasihatın. E biz kötü davranıyoruz anne babamıza. Halbuki bu Allah'ın dininde onlar bizi Allah'a şirki, Allah'a ortak koşmayı veya Allah'a isyan etme noktasında, haram noktasında bir emirde bulunmadıkları müddetçe onlara iyilik yapmak, vaktinde namaz kılmaktan sonra gelen en faziletli amellerden. Allah bizi böyle ahlaklı müminlerden kısırdı. Sınn-iyyul amel sonra hangi amel? el cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihad etmektir dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da Buhari ve Müslim'in tahriş ettiği muttefekun aleyhi olan bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir tavsiyesi daha var. Şimdi Müslüman emirler şu anda Müslüman emir yok da yani yeryüzündeki devletlerde. Ee, Müslüman emirler olduğu zaman namazı tehir ederse bu emirler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizim namazda acele etmemiz gerektiğini söylüyor. Hadis Ebû Zer'den geliyor diyor. Kal, kale li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber sallallahu sellem bana dedi ki Keyfe ente iza kenet aleyke umara? yemeytun as-salae av ki nbi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu eğer dedi sana bir emir emir olursa ve bu emir namazı tehir ediyor geciktirirse ne yaparsın dedi gultu feme bana neyi emrediyorsun böyle bir halde ey Allah'ın resulü şunu yaparım bunu yaparım demiyor sen bana neyi emrediyorsun gal sali salati li sen namazı vaktinde gir kıl yani vakti girdiğinde sen namazını eda et ve in adrakta hum fasalli gene onlara ulaşırsan sen namazı kıldıktan sonra onlarla da namaz kıl fe inna fe inna o da sana nafile ibadet olur diyor. Yani vaktinde namaz kılmak ne kadar önemli? Normalde emir kıldırır, imam kıldırır. Medine devleti düşünün peygamber çıkıyordu. O kıldırıyordu namazı. Öyle değil mi? Emirler de onun varisleri. E, Müslüman emirler eğer namazı tehir ederlerse bizim üzerimize düşen Onlardan önce davranıp namazı vaktinde eda etmek, onlarla beraber kılıp nafile ibadet kazanmak. Yani bu da bu hadis şeyi gösteriyor. Namazı vaktinde kılmanın Allah katında ne kadar faziletli olduğunu gösteriyor. Gene bununla alakalı işte sahabeden tabiinden nakiller var. Bir tanesi Zühri'den geliyor, tabiinin büyüklerinden. Kal dedi ki "Dakhaltu ane Enes İbn Enes İbn Malik'in yanına girdim bir Dimeşk, Şam yani Dimeşk Şam bölgesi oradaymış." onun yanına girmiş. Vay ki ağlıyordu diyor. Fukta dedim ki seni ağlatan nedir yani? Fakal la şey Ben bir şey bilmiyorum ki illa hadi salah. Yani nebi sallallahu zamandan şu namazdan başka bir şey bilmiyorum. Ve hadi salatu kad Ama insanlar o namazı ne yaptılar? Boşradılar. Yani neden Süleyman bin Malik onu? İslam devleti normalde namaz kılmayan ya hapse atılır ya da öldürülür. Mezheplerin farklı görüşleri var. İnsanlar vaktini geçiriyordular namazı. O yüzden Enes İbni Malik ağlıyordu yani. Yani sahabeyi ağlatacak derecede kötü bir ahlak bu. Allah bizden bu kötü ahlaka gidersin. <gülüyor> <gülüyor> Tabi yani neden namazı vaktinde kılmak? Yani bu sorunun cevabı nedir? O da Allah Azze ve Celle'nin şu kavli der. <gülüyor> Hayırlarda yarışın, öne geçin. Yani hayır işinde... Geri kalmayacak Müslüman. Ya sonra demeyecek. Çünkü sonra kimin ahlakı? Münafıkların ahlakı. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle hani Kur'an'da bahsediyor ya. O Tebük Savaşı'nda Allah Azze ve Celle sahabeden infak istediğinde Allah Resulü hepsi bir şeyler getiriyorlar. Kimisi bir avuç hurma getiriyor. Kimisi elindeki büyük şey getiriyor. Münafıklar o bir avuç hurma getiren sahabelerle dalga geçiyorlar. Ve diyor, diyor, diyorlar ki ya şuna bak getirdiği bir avuç şey. Sonra onlara sıra geliyor. Ya bizim bir hurmalık var büyüsün şey olsun biz onu vereceğiz yani. yani onun tamamını vereceğiz. Bir işleri büyütelim biraz daha şey olsun. Münafıklar lafıklar bahaneler uyduruyorlar. Yani diyorlar ki, veliin ateha min fadlihi lan asadakanna lan akunen min min Eğer Allah bize fazlından verirse biz onu tasadduk edeceğiz. Sadıklardan olacağız. Falame ateh mulla min fadlihi bakilubihi. Allah onlara faziletinden verdi onlar şey yaptılar cimrilik yaptılar. Sonra yaparım kimin ahlakı? Münafıkların ahlakı. Allah böyle bir ahlaktan bizim münezzeh kılsın. <gülüyor> Başka bir ayette Allah Azze ve Celle şöyle diyor. <gülüyor> onlar hayırlarda öne geçerler. Acele ederler. Yani geciktirmezler. Ve hum lehe Hayırda öne geçmiştir onlar diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden namazı vaktinde eda etmek ilk yapacağımız iştir kardeşler. Başka önemli bir nokta namaz vakitleriyle alakalı namaz vaktine nasıl yetişir bir Müslüman? Yani nasıl? Vakit geçmiş. Normalde öğlen okunmuş. ikindi Okunmak üzere. Ezan okundu mesela. Namazdayken ezan okunursa o namazı yetişmiş midir? Yani namazın neresinde bu namazı yetişmiş sayılır? Meselemiz bu. El-Evval bir grup demiş ki, -ihram. başlangıç tekbiriyle o namazı yetişmiş sayılır. Allahu Akbar deyip tekbir aldıktan sonra ellerini bağladığın zaman o vakte yetişmiş demektir. Öğlen namazını kılarken içinde ezan okundu. Sen tekbir aldıktan sonra daha Fatiha'yı bile okumadın. Ama tekbir aldın. Bu birinci grubun görüşüne göre bu namaz sahihti. Öğlen vaktini yetişmiş demektir. Kimin bu? Ebu Hanife İmam Şafii ve İmam Ahmed'in meşhur olan görüşü bu. Onlar şu hadisi bütçete dinliler. Nebi Salasem'den geliyor. Hadis Aişe kal... قال Ka dedi ki Ashara de قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من kim ikindi namazından bir secde yeterse قبل ان تغرب güneş batmadan önce او من الصبح قبل ان تطلع الشمس güneş doğmadan önce sabah vaktinde bir secde yetiştiyse fakat adrakaha ona ulaşmış sayılır diyor Peki bunlar ne alakası var tekbirin dediler ki bu birinci görüşe göre İmam Ebu Hanife Şafi ve Ahmed'in meşhur görüşü eğer dediler secdeye yetişen namazı yetişmiş sayılıyorsa secde nedir namazda? Bir cüz, bir parçadır dediler. O zaman tekbirde nedir namazın? Bir cüz'idir. Bunu kıyas ederekten ne dediler? O zaman tekbir alan kişi de o vakitte yetişmiştir dediler. İkinci görüş ise tudeku bi idraki fi'l-vakt. O vakitte bir rekat. Tam olarak bir rekat. Nedir o bir rekat? Tekbir, Fatiha, kıyam, ruku, secde. Yani bir rekata yetiştin, ikinci rekata kalktığında baktın ezan okunuyor. Anca böyle sen o vakte yetişmiş sayılıyorsun. Ve ve malik. Bu malin mezhebi. İmam Malik rahimallah. Ve İmam Ahmetten diye görüş ve İbni Teymiye Şeyh o da bu görüşe gitmiş. Yani tam bir rekat olacak vakte yetişmen için. Ve racih olan görüş de bu. Şimdi delilleri gelecek. Hadis Ebu Hureyre enne Nebi al sallallahu aleyhi ve sellem kal Men edreke rak'aten salat'i, fekat edreke salah. Kim namazdan bir rekaata ulaşırsa o namaza ulaşmıştır diyor Nebi al sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis nerede geliyor? Bu ve Müslümin tahriş ettiği müttefekun aleyh olan bir hadis. Şimdi onların birinci getirdiği kıyas da öyle değil mi? Ama hadisin önüne geçirilmez bu sefer. Kıyas geçirilmez. Burada kim isabet etmiş? Şeyh Hulusi'nin İbn-i Teymiye ve onun gibi düşünenler. Kim namazdan bir, bir, bir, yani bir kamil rekat kılmış sayılacak. Olacak, o vakti yetişmek için. Yani sen rükude iken ezan okunurken öğle vaktin geçmiş sayılıyor. Sen o vakti yetişmiş değilsin. Ama bir rekatı tamamladın. İkinci rekattayken ezan okundu. O, o, bu sefer sen bu kavle göre, bu görüşe göre, tercih edilen raci görüşe göre o namazı yetişmiş sayılıyorsun. Men evet. edreke cüz'en minel vakti isim mece'ehu ezur. Tamam. Biz şeye ulaştık. Vakte evet. ulaştık. Yani çıkmadan bir tane kamil rekat kıldık. ama bize özür isabet etti. Yani ne gibi? İdâte özür. Yani bir özür geldi. Ne gibi? Kelcünün delilik gibi. Bir anda. Val egma bayılma mesela. Val hayt ya da kadınlarda hayiz olması. Val gibi. Val hmideli. Buna benzer şeyler. Yani şeriatın meşru kabul ettiği özürler. Bununla haleten burada iki iki durum var. An yakuna madam Mimvakti salatı duan kadri mesela farzı daha şey yapmadan tamamını bitirmeden böyle bir şey gelirse falayecip aleyhi ala kadaberde zeval il özünün zevalinden sonra bunun kaza etmesi gerekmez bu ameli. Yani nasıl bir şey? Mesela bir kadın bir vakit namaz kıldı. Ondan sonra onu, o anda hayızlık isabet etti öyle değil mi? Hayızlık isabet ettikten sonra namazı bırakması lazım. Çünkü özür ortaya çıktı. Ve özür çıktıktan sonra ikinci vakti girdi. İşte 2-3 gün geçti, kadın temizlendi. Şimdi bu namazı ne yapacak? Kaza mı edecek? Yoksa bu namaza ulaştı mı? Bu birinci kabul diyor ki bu kadın kaza etmez bu namazı. En yekun madan min waqti salati ma yattasi'u liraka' kamila fe fi ilzami bil qada qawlan taqaddem fi abwab Hayız babında gelecek diyor. Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin kavli de budur. Tercihi de budur. Ne yapacak bu kişi? Kaza etmeyecek. Bu namazı kaza etmeyecek. Çünkü ona ne? Vaktinde ne ulaştı? Özür. Özür halinde kadın namazı kaza eder mi? Evet. Etmez. O yüzden raci görüş de budur. Birinci kavli zayıftır. Onun tutarlı bir tarafı yoktur. Ama ikinci görüş, İbni Teymiye'nin görüşü. Bu daha sağlam görüşü. Şimdi zaten birazdan da o mesele gelecek. Mesela bir kadına hayızlık isabet etti. Tam hayızdan temizlendi. Mesela akşam vaktinde hayızdan şey yatsı namazında kadın hayızdan temizlendi. O kadın ne yapar? Birazdan delili gelecek. Akşamla yatsıyı beraber cem eder yani. Cem ederek kılar. El izaru li ta'hiris salati Peki yani namazın vaktinden geciktirilmesinin özürleri nelerdir? Biz namazın tefhir edilmemesi gerektiğini anlattık. Vaktinde kılınması lazım. Ama bazı haller var. Şeriatın özür kabul ettiği bu anlarda ne yapılabilir? Namaz tehir edebilir. Ne? Birincisi ennev. Uyku ve nisyan. Ve unutkanlık. Bu iki şeyde ittifak var. Burada muhalefet yok. Hadis hangisi mennesye salate fel yusalliha ıza zekere. Kim namazı unutursa hatırına geldiği anda ne yapsın? Onu kılsın. La kefarete lehe illa bizelib. İlla ذلك onun buna yani kefaret gerekmez yani. yani hani bir sorumluluk yok kıyamet günü onun niye ne yapmış unutmuş veya uyku isabet etmiş aklı yerinde değil İkinci ikinci hal ikrah burası gene icma var zorlanıyor mesela esirdir şudur budur ikrah altında bu adam ne yapamaz ee, namazını ikame edemez vaktinde. tehir edebilir caizdir bu adamın tehir etmesi ya da elcem ubeyne cem. Cemin caiz olduğu kişinin namazı cem edeceği vakit bu zamanda namaz tehir edilir. Cemü tehir dediğimiz mesela öğleyi de kılmak. Sefer halinde veya zaruret halinde. Çünkü o zaruret de var. Tabi ucu açık bir mesele. O da cem babında gelecek inşallah taala. Ama cemin caiz olduğu durumlarda namazı tehir etmekte nedir? Caizdir. Başka şiddetül kauf. Çok aşırı korku. Mesela savaş sırasında, cihat sırasında aşırı korku sırasında namaz taksil ediliyor öyle değil mi? Peygamberin uygulaması var bununla alakalı. Burada namaz ne yapılabilir? Hani birazdan çatışma duracak, şey duracak diye Müslüman ne yapabilir? Bu aşırı korkudan dolayı namazını tehir etmesi o Müslümana caizdir. İşte az önce bahsettiğim mesele geldi şimdi. Namaz vakti çıkmadan özür kalktı. Namaz vakti çıkmadan özür kalktı. Ne oldu? İla tahruhât hayet kabla grubi şems. Eğer hayızlı işte güneş batmadan önce temizlenirse, ev kabla ya da fecir <gülüyor> doğmadan, yani güneş çıkmadan önce. Feli feli ahlil ilmi fişe nihaselat akwal. Üç görüşe gitmişler bu meselede. Üç tane görüş var. Birincisi eğer güneşin batmasından önce temizlenirse ikindi ve öğlen namazını kılması gerekir demişler. Ve intahurat qabla'l fejh lezime ha maghrib işe. Eğer şeyden, fecirden önce de temizlenirse o zaman da akşamın hayatsı yıkılması lazım. Kim? Abdurrahman İb İbni Auf ve İbni Abbas ve Ebu Hureyre ve Tavus ve Nekayi ve Mücahit ve Rabi' ve Malik ve Leys ve Şafi ve Ahmed ve Ebi Thabru ve Eyshaq. ve Ümmetin Cumhur'u bu görüşe gitmişler. Yani ümmetin cumhurunun görüşüdür bu. Şunları delil edilmişler şu hadisleri. Abdurrahman İbni Av'dan geliyor. İzâ tahhuratul hayet kabla gurubu şems Eğer hayızı güneş patmadan önce temizlenirse Salletel zuhru vel asr Öyle ve ikindi kılar Ve izâ kabla kable tulual fecr Güneş çıkmadan önce de eğer temizlenirse Salletel magrebi vel işe Akşam ve yatsıyı ne yapar demiş. Kılar. Bu hadiste nerede geçiyor? Bu hadis İbni Ebi Şeybe'de geçiyor. Yalnız şey olarak zayıf bir hadis. isnad olarak hadis isnadı olarak zayıf bir hadis. Tabii hadis usulünde tabii bu sefer hadis usulü devreye giriyor. Bununla alakalı birkaç tane daha zayıf hadis gelince bu sefer hadisin neyi artıyor. E, derecesi artıyor. Hasan lizatihi oluyor. Bu sefer hüccet olup olmaması tabii değişiyor. Zayıf hadis hüccet olmaz Cumhurun yanında. Yalnız ümmetin bu konuda neyi var? Cumhurunun görüşü var diğer görüşlerde şimdi zikredeceğiz inşallah. Gene İbn Abbas'tan bununla alakalı zayıf senetli bir hadis gene var. İza tahuret kabla'l mağrib sallat'z zuhr ve'l asr diyor İb İbn Abbas. Eğer diyor, güneş batmadan önce temizlenirse öğle ve ikindiyi kılması lazım. Aynı şekilde sabahtan önce de akşam ve demiş. Bunu da aynı şekilde Derimi ve İbnî'ye bir şey de rivayet etmişler. Gene isnadı zayıf hadisin. İkinci kabil böyle bir durumda, iza tahuret fi vaktil asr lezemha'l asr eğer ikindi namazında kadın temizlenirse ve yani ben örnek kadın veriyorum ama özür hallerini saydık. O özür hallerinden biri kalktı mesela ikindi vaktinde. Onun ikindi kılması gerekir veleyse leysa zuhur. O öğleyi kılmaz çünkü neydi? Öğle özür halindeydi. Bu ikinci görüş. Kim? Hasan ve Katade ve ve Ebu Hanife. Onların görüşü de bu. Onlar da şunu şey yapıyorlar. Şu hadisi bir delil getiriyorlar. Men edreke rek'eten minasalati fakat edreke salat. Kim namazdan bir rekata ulaşırsa o namaza ulaşmıştır. Yani kişinin ulaştığı vakit, ulaştığı namaz onun için geçerlidir demişler. Bu adam neye ulaşmış? İkinliğe ulaşmış. Öğlen vaktinde bu adam hayızlıydı veya işte bu, bu vatandaş bir özrü vardı değil mi? O bunun üzerine gerekmez demişler. İkinci gurur. Üçüncü grup ise demişler ki, ida tahurat kabl al grubu bir vakitin yettesi alı salatayın salatı asır. Mesela güneşin batmasından önce geniş bir vakit var, iki namazı da kılabilir, iki namazı kılabilir. Böyle bir adam demişler tamam birincilerin dediği gibi cem eder ama adam mesela vakit o kadar daralmış ki ikinci namazı çıkacak. İkinli namazı çıkmak üzere. Yani ikisini bir arada kılması gerekmez. İşte o anda demişler sadece ikindi eda eder demişler. Sadece ikindi namazını eda eder. Öğlen namazını kılmaz demiş. Üçüncü görüş. Paci olan ise ikinci görüştür demiş. Kitabın yazarı. Abu Malik al-Mısri. O diyor ki bu ihtiyatlı davranmadır. Yani sağlam olan bu görüştür benim yanımda delilere baktığında diyor. Ama diyor vakit daraldığı zaman da ne yapması lazım? Üçüncü görüşteki gibi sadece ikindi yıkılması lazım. Yani çünkü öğleyle cem etmeye kalkarsa ikindi namazı çıkacak. O yüzden ikindi yıkılması lazım demişler. Ama burada e, ben, benim okuduğum ve gördüğüm e, Şeyh Hulusi'nin Temiye'nin görüşü bana göre de raci olan görüşü, görüş o e, görüş eğer kadın mesela hayızlıyken temizlenirse ikindi namazında öğlenle birlikte cem eder yani. Çünkü iki namazın cemi sonuçta nedir? İslam dininde zarurat halinde caizdir yani. Yani iki namazın cem'i zaruret halinde nedir? Caizdir. <gülüyor> Yolculuk. Yolculuk değil. Mukimken özür var bizde. Baya bir zaruret var. Anlatabiliyor mi Şimdi i̇bn Abbas'tan şey geliyor. Sahih Müslüm'de bir hadis var. Nebis alırsan Medine'deyken diyor. Medine'de bak seferde değil. Ne yağmur varken ne de yağmur da yoktu. Günlük, Küristanlık bir günde öğlenler ikindi cem etti diyor. Anlatabiliyor bu, bunu nasıl açıklıyor ulema? Zaruret halinde cemi caiz kılmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle değil mi? Ee, zaruret hali dahilinde namaz cem etmek o zaman caizse ikindi namazında eğer kadın hayırlı temizlendiyse ve cem etmeye de vakti var ise ne yapar namazı? İhtiyaten, i̇htiyaten öğleyi de kılar. Sonuçta bir şey kaybetmez. Yani en kötü ihtimal bu kavle göre nafile kazanmış olacaktır. Yani. Akşam ve yatsıda bu vakti bakılabilir mi? Tabi. Kadın mesela gece 3'te temizlendi hayızdan. E ben hayız örneğini veriyorum. Hani kusma, bayılma bunlar biraz daha şey örnekler. Mesela kadın gece 3'te temizlendi ve hala da fecir olmamış, sabah namazı vakti. Bu kadın hemen guslünü alır, uyanıksa tabii o vakitte aklı yerindeyse hemen guslünü alır. Ondan sonra akşamla yatsıyı ne yapar? Cem Eğer adam özürsüz bir şekilde vakti çıkana kadar namazı kılmazsa. Yani vakit çıkmış ve adam özürsüz bir şekilde namazı kılmamış. Bu adam ne yapacak? Tabi hukmu qada'a hadi salati kavlanil O alimlerin yanında iki var bu, bu meselede. Birincisi ennehu yecib alayhi qada'uha. Bu adamın bu namazı kaza etmesi lazım. Mesela aramızdan bir kardeş ne yaptı? Namazı bir vakit geçirdi. Mesela akşamı kılmadı veya ikindiyi kılmadı. Öz özür yok yani hiçbir özür yok adamda işte hani ondan hükmü kaldıracak. Adam keyfine kılmamış. Bu adam kaza mı edecek? Kaza etmeyecek. Bak kafirliği meselesini konuşmuyoruz. O mesele geçti. Bu adam bu namazı kaza edecek mi? Kaza etmeyecek mi? Şimdi birinci görüş diyor ki mezhebi cumhurul ulema alimlerin çoğu bu görüşe gitmişler. 4 imam bu görüşe gitmiş. Hatta itt'an icma. İmam Nevevi bu meselede icma naklediyor hatta. İcma iddiası var. Ne yapar bu adam diyorlar? Bu namazı kaza eder diyorlar. Kılmadığı namaz. Ama tabi bu görüş zayıf görüş haberiniz olsun. Şimdi getireceğiz. Dört imamın görüşü ne görüşmemiş? Çünkü aksini söyleyen sahabeler var. Esnani ikinci görüş Ennehu la yecbu aleyhi qada'uha Demişler ki ikinci görüş Şimdi birinci görüşün şey delili şu hadis Fedeynullahi hakku en yukta Allah'ın borcu kaza edilmeye daha haktır diye nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu birinci görüşe giden cumhur ulema demiş ki namaz nedir? Allah kul, kulun üzerindeki kulun ödemesi gereken borcudur. E, peygamber de diyor ki "Fe hakku en da şeyin Allah'ın borcu ödenmeye kaza edilmeye daha müstehaktır." diyor. Bu hadisleri del alaraktan demişler ki bu adam bu geçirdiği özürsüz geçirdiği namazı kaza edecek. İkinci görüş ise böyle yapmaz demiş. Kim demiş bunu? Ömer İbnü'l Kattab. Vdnu Abdullah, Abdullah ibn Ömer ve Saad ibn Ebi Vakkas ve İbn Mesud, قال İbn Hazm, bunlar söylemişler. İbn Hazım da şöyle demiş. Men alemu lahu muhalifen min ashabe. Sahabeden bunun hilafını söz söyleyen bilmiyorum demiş. İmam Nevevi icma iddiasında bu da kendine göre bir icma getirmiş sahabeden. Ha, ne oluyor o zaman icmayı biz ikiye ayırmıştık önceki derslerde. Ne dedik? İcma-ı kat'i ve icma-ı zanni. Mesela İbn Kesir bir şeyde icma naklediyor. Bakıyorsun aynı dönemde yaşayan başka bir alim ehli sünnet alimi tam zıttına fetva vermiş. O zaman bu icma nedir? Zannidir. İbni Kesir kendi gibi düşünen üç arkadaşından dolayı ne zannetmiş? Bu meselede icma var zannetmiş ama hata etmiş. Bu ne olmaz? Kat'i icma olmaz. Mesela İbni Teymi'nin namaz İslam alametidir diye icma nakletmesi gibi. Halbuki yani şafiler ve hanbe, e, hanifilere göre böyle malikilerin bir grubuna göre böyle değildir yani. Onlar bazı şartlar getiriyor İslam alameti olması için. Bu i̇bn temin icma iddiası nedir? Zannidir, kat'idir. İmam ki de böyle. İbn-i Hazm'ınki de böyle. Ama i̇bn Hazm'ın bu söylediği görüş, sahabeden birçoğunun görüşü. Vel bin Muhammed Muhammed İbn-i tabiinin tabinin büyüklerinden. O da bu görüşe gitmiş. Ömer İbnül i Aziz, 5. halife denen halife, onun görüşü de bu. Ve Şaf İmam Şafi'nin ashabından bir grup. Aynı şekilde İbn-i Batt'a, davut Zahiri ve İbn-i Hazım ve Şeyh Huleyselam İbn-i de bu görüşe gitmişler. Nedir o görüş? Adam özürsüz bir şekilde bir vakit namazı kılmaz ise onu kaza etmez. Onlar şöyle demişler. İnne salate kânet alel mu'mine kitaben mevkuta şüphesiz namaz müminler üzerine belirli vakitlerde fas kılınmış bir şeydir. E belirli vakitte bak Allah ifadesini Belirli vakitte. Akşam namazının vakti Akşam namazın namazıydı. Sen onu kılmadın geçti. Sana o anda farzdı. O dakikadan sonra artık farzlığın yok o namazın. Öyle değil mi? O vakitte eda etmeni Allah senden talep etmişti. Sen onu yapmamakla ne oldun? Günahkar oldun. Öyle değil mi? Yani şimdi tamam namaz, oruç da birer ibadet. Yeri geldiğinde onlar kaza ediliyorlar. Zaten birinci kavle gidenler buradan kıyas etmişler. Ama namaz nasıl bir ibadet? Mevkuta. Yani vakitleri belirlenmiş, belli vakitler içindedir demişler. Bu birin ikinci görüşe gidenler. Sonra şunu da delil getirmişler, demişler ki: Fawailul il musallin elladinehum ala salatihim, an salatihim sahun. İşte yazıklar olsun o namaz kılanlara, onların namazlarını boşlarla, boşa geçirirler demişler. Allah Azze ve Celle'nin şu sözünü daha getirmiş bu ikinci grup takalefen min ba'dihim khalafun onlardan sonra Allah Meryem suresinde sayıyor salih toplulukları onlardan sonra öyle bir topluluk geldi azu <gülüyor> salah namazı da boş boşladılar namazı vettabu <gülüyor> şehavat şehvetlerine tabi oldular fesefeyul kavna gayy onlar gayy gayy ile karşılaşacaklar cehennemin bir vadisi sonra şu hadisi getirler, men <gülüyor> nesye salate falyusalliha iza zekera dediler ki peygamber sallallahu diyor ki kim namazı unutursa Hatırladığında kılsın. Niye? Unuttuğu anda akıl ondan yok ya. Kalktı ya. Hatırladığı anda vacip oluyor. Öyle değil mi? Hatırladığı anda vacip namaz ona. O vacibiyet dediler. Şimdi burada şey var. Şart ve maşrut var. Bir şey bir şey şart kılınmış. Hani namazı orada kaza etmesi Ne, ne şartına bağlanmış? Unutma şartına bağlanmış. Adam unutmamış namazı. Hiçbir özür yok ama keyfinden geçirmiş. Bu adam kaza etmez demişler hadisin şeyine göre. Çünkü şart kalktığında o zaman hüküm de kalkar demişler. Usul kaydesi getirmişler. Ve ikinci görüş de dediğimiz gibi kitabın yazarı da bu görüşü tercih ediyor. Raci olan görüştür. Yani nedir o raci olan görüş? Bir adam keyfi, keyfinden dolayı özürsüz bir şekilde herhangi bir namazı geçirirse onu ne yapmaz? Kaza etmez cumhurun muhalifine tabi bu görüş. Dediğim gibi tekrar. Ama sahabeden çok ciddi anlamda nakiller var. Böyle e, fetva veren sahabe olduğuna dair. Peki adamın ömrü mesele bu mesele fetva da çok geliyor. Adam senelerce namaz kılmamış. Geliyor diyor ki ya diyor ben senelerce namaz kılmadım. Şimdi oturup tek tek kaza mı kılacağım ben? Çok geldi öyle soru. Birinci kavle göre kılması gerekiyor. Ama ikinci kavle raci bizim tercih edilen görüş dediğimiz kılmaması gerekiyor. Tövbe edecek o günahları için. Nasıl günahtan insan tövbe ederse Allah mağfiret eder. Öyle değil mi? Şimdi adam zina işlemiş. Zinaya tövbe ederse Allah dilerse onu ne yapar? Mağfiret eder. Ki zaten bir daha o günaha dönmezse nedir? Allah'ın vaadi var. Allah'ın hak vaadidir. Bir adam bir günahı 90 yıl işlese son bir senesinde hiç işlemese, o tövbe ettikten sonra Allah'ın vaadi var. Kesinlikle kabul edecek tövbesini. E şimdi namaz nedir? Terki, masiyet. Adam terk etmiş, günah kazanmış. E bu adam ne yapacak? Tutup tek tek her vakti kaza etmeyecek. Tövbe edecek, bundan sonra ölene kadar hiçbir namazını ne yapmayacak? Kaçırmayacak, terk etmeyecek. Sebepsiz yere yani tabii ki. Peki, başka bir mesele daha var. Namazların işte geçtiği vakitlerde kaza edilmesi Ne demek şimdi? Bir örnekle açıklayayım. Mesela biz sabah namazına uykuya kaldık. Uyandık. Sabah namazının vakti nereye kadar devam edecek? Öğlede, Öğlene kadar devam ediyor değil mi? Bu adamın namazı ne zaman eda edeceği meselesi. Yani hemen mi uykudan uyandığı hem anda mı Yoksa nasıl olsa vakit var. Öyle değil mi? Her namaz vakti içinde kılınabilir. Gerekirse tehir edilebilir. Öyle değil mi? Özürler dahilinde. Bu adam namazı tehir etmesi midir Bu mesele. Şimdi Nebi S.A. ne diyor? فَلْيُسَلِّيهَ اِذَا زَكَرَهَا Mesela adam unuttuysa hatırladığı anda ne yapsın diyor namazını? Kılsın diyor Nebi S.A. Birinci görüş demişler ki adam bu uykusundan uyandığı anda veya unutkan hatırladığı andan itibaren onun üzerine fazlığı ve o anda ne yapması lazım bu adamın bu vacibi yerine getirmesi lazım. Bu kimin görüşü? Malikilerle Hanbelilerin görüşü. Ve zehebel hanefiyye <gülüyor> ve şafi'ye şafilerden bir grup bu Hanife bunun müstehap olduğuna, sünnet olduğuna gitmişler. Şimdi vacip başka bir şey, müstehap başka bir şey biliyorsunuz. Güzel olan, sünnete uygun olan o anda kılmasıdır. Ama adam ne yapabilir? tehir edebilir demişler. Neyi delil getirmişler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün e, seferdeyken, birazdan rivayet gelecek, uykuya kalması, uykuya kalınca orduya diyor ki, hadi buradan kalkın gidelim, burada ne var diyor, şeytanlar hazır orduyu kalkıyor, ileriye götürüyor. Baya ilerledikten sonra ordu abdest almalarını emrediyor, namaz kıldırıyor. bunu el demişler ki bak peygamber ne yaptı? Tehhir etti. Öyle değil mi? Eğer o anda hemen eda edilmesi vacip olmuş olsaydı Nebi hemen orada şey yapardı dediler. Kılardı dediler. Ama diğer grup tabi şimdi onlara birazdan cevap verecekler. Böyle olmadığına dair. Onlar da diyorlar ki Nebi Salasen ne dedi hadiste? فَاِنَّ haza haza مَنْزِلُ هَذَرْنَ فِيهِ şeytan bu, bu bölgede diyor şeytan var diyor. Hazırda şu anda. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tehir etmesini neye bağladı? bağladı? Bir illete bağladı. İllet ne? Orada şeytanların hazır olması. Yoksa yani Nebi sallallahu aleyhi hani ve sellem bunun iyi olduğundan, tehir edilmesinin güzel olduğundan yapmadı dediler. Böyle cevap verdiler. Ve de, felev isteykadâş şâks bâdâtulû iş şems bir adam güneşin dolduğundan sonra uyanırsa felevâ yecüzlehu en yu'aviden nev hattâ yusallife innehu vaktuhâ. Yani bu adamın tutup ya ben biraz daha uyuyayım, uyanıp, uyanıp tekrar kılarım demesi caiz değildir diyor. Racif görüşte bu. Adam uyandığı anda ne yapacak? Sanki sabah namazına kalktığında mesela öyle değil mi? Biraz daha uyuyayım dersen geçiyor namaz. Ne yapacaksın? Uyanır uyamaz hemen namazını kılacaksın. Bu adam da güneşin doğuşundan sonra şey yaptıysa, uyandıysa hemen uyandığı anda ne yapacak? Kalkacak namazına eda edecek. Peki bu geçen namazların kazası yapılırken yani yerine getirilirken, kazası derken o Türklerin anladığı manada değil. Mesela özürden dolayı namaz kılınmamış. Bu yerine getirilecek, kaza edilecek. Nasıl olacak peki? Tertip nasıl olacak? Mesela öyleyle ikindi geçirmişsin. Bir zaruretten. Mecnunluk isabet etmiş. Bayılmışsın, ayılmamışsın. Ta öyle ikindi geçmiş. Öyle bir durumda. Burada ne yapacak Müslüman? Tertibe dikkat edecek. Delil ne? Cabir ibn Abdullah'tan gelen Ömer İbni Hattab Uhud günü diyor. Ben diyor geldim Nebi sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki Allah bu kü kü şey küfrettim diyor. Yasub bu kuffarı Kureyş onlara şey yapmış küfretmiş Ömer İbni Hattab ve kal, Ya Rasulallah diyor Ey Allah'ın Resulü ben namazı geçirdim. Güneş battı ikindiyi kılamadım diyor. Fekalen Nebi vallahi ma salleytuha vallahi ben de kılamadım diyor. Fetevatta vetevatta'ne o abdest aldı biz de abdest aldık diyor. فَصَلَّ asr بَعْدَهَا غُرُبَتِ الشَّمْسِ Biz diyor güneş battıktan sonra ikindi kıldık. سُمَّ صَلَّ بَعْدَهَا الْمَغْرِبِ Ondan sonra akşamı kıldık diyor. Yani tutup ya işte hani biz dedik ki vaktin namazının hemen kılınması lazım. Ama bu ifademiz neyi değiştirmez? Bu işte namaz kazasında tertibi değiştirmez. İlk önce o geçen vaktin neyinin kılınması lazım? Namazının kılınması lazım. Cem ederken tutup da ya ilk önce işte sen mesela tehire niyetlenmişsin. Öğlenen ikindiyi cem edeceksin. İkindi vaktinde kılacaksın. Önce ikindiyi kılayım sonra öğleyi kılayım diyemezsin. Önce öğleyi kılacaksın. Ondan sonra ikindiyi kılacaksın. Yani bu tertip nedir? E, şarttır. Bir grup ulema yani. Bazıları müstehap olduğunu söylemişler. Yani bu sünnete uygundur demişler. E, yalnız cumhurun görüşü vacip olduğudur. Onlar vaciptir diyorlar ve İmam Şafii sadece bunu söylüyor bu müstehaptır diyor çünkü peygamberin fiili sadece mücerdet anlamda vacipliğe delalet etmez diyor İmam Şafii vallahu alem hangisinin daha güzel daha doğru görüş olduğu ama doğru olan görüş sanki şey tertibin olmasının gerektiği çünkü peygamberin uygulaması budur biz de peygamberin sünnetine tabi olmak zorundayız peki bu tertip bazen terk edilir mi dedik ya şimdi Akşam namazında ilk önce ikindi kıldı. Peki bunun terk edildiği yerler var mıdır? Evet vardır. Bazen terk edilir. Ne zaman terk edilir? Dayaka vaktu salatul hadir. İçinde olduğun namazın vakti daraldıysa. E şimdi mesela akşam namazı çıkacak, yatsı okunacak birazdan. O zaman dur ben ikindiyi kılayım diyemezsin. O zaman ne olacak? İlk önce ikindi şey akşamı kılacaksın, ondan sonra ikindiyi kılacaksın. Yatsının vaktini. Bu birinci hal. İkinci hal, cemaatle namaza hazır durmuşlar. Ne kılıyor kardeşler? Mesela akşamı kılıyorlar. Sen dur ben ikindiyi kaçırdım işte savaş vardı deyip tutup ikindiyi ne yapamazsın? Kılamazsın. Gideceksin cemaate gireceksin. Akşam namazını kılacaksın. Ondan sonra ikindiyi peşine kılacaksın. Dördüncü hal, şey pardon evet üçüncü hal en nisiyen, unutkanlık hali. Unutmuşsun. Burada gene tertibi boz, bozulmasında bir mahsuruyor yok. Çünkü Allah ee, Rab'bena la tuahhirna in nesina vehta anadiy amana biliyorsunuz. Rabbimiz unuttuğumuzdan bizi mesul kılma diye dua ediyorlar. Gene Nebi Sallam hadisde diyor ki inna Allah ve da'a ummeti al Allah ümmetinden khattayı ve nisyanı ve unutkanlığı ve mestikrü aleyhi ve zorlanarak yaptırılmayı kaldırmıştır diyor. Allah azze ve celle ümmetinden. Bu sebepten dolayı onun şeyi yoktu. İkincisi şey son mesele, dördüncü mesele cehaletle bu tertibi bozabilir bir adam bilmiyordur tertibin müstehap olduğunu, peygamberin fiili olduğunu. Burada cehalet mazerettir. Kaç dakika oldu? Valla namazın nehyedildiği vakitler var. Orası da biraz uzun. Burada kalalım isterseniz uzayacak yoksa. Haftaya devam ederiz inşallah. Sözlerimize bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin güzelliğine. Bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. Bu ahiri davanene bilhamdülillahi rabbil alemin. Sübhaneke Allahümme ve be'mdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuvbilek.